Sözküçün. Bir çocuk hakları programı. Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırlıyor ve sunuyor. Çocuk hakları savunucusu Özel Sezin Okulları'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Merhaba, bir Söz Küçüğün programında daha beraberiz. Ben Melda. Ee, aslında neredeyse Söz Küçüğün'ün... ...altı e, yıllık geçmişinde bir gelenek haline gelen... ...eğitim öğretiminin başladığı ilk günlerde konuştuğumuz gibi... E, ...yine eğitimin ahvali üzerine bir e, programımız olacak bugün. E, eğitim Senden Hüseyin Tosu ile hem aslında... E, ...dün Kadıköy'de gerçekleşen eylemi ve... E, ...13 Şubat'taki çağrı üzerine konuşacağız. E, hem de aslında eğitim reformu girişimi... Ee, ...yine geçtiğimiz haftalarda 19. Milli Eğitim Şurası'nın sonuçlarını paylaştı. Ee, biraz onun üzerinde duracağız. Ee, bir yandan da işte ikinci dönem başlıyor. Acaba bu dönem öğretmenleri, öğrencileri, e, okullardaki idarecileri ve velileri neler bekliyor? Ee, nasıl bir yeni eğitim-öğretim dönemine başladık? Bunun üzerine Hüseyin Bey'le e, bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sanırım kendisi de hatta. Alo. Merhaba, ha, merhaba. merhaba Hüseyin Bey. Hüseyin Bey bize telefonla bağlanıyor. Ee, öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkürler sağ olun. Ee, ben bir giriş yaptım aslında ee, Söz Küçüğün Radyo Hı. programının bir klasiği haline geldi. Ee, Eylül ve Şubat aylarında aslında ee, ne oluyor eğitimde güncel gelişmeler neler eğitimin evet. ahvali üzerine konuşmak. Ee, Siz de zaten daha önce Söz Küçüğün'de ağırlamıştık ee, ama yine kısacık bir tanıyalım yine 19. Milli Eğitim Şurası'ndan sonra sizinle bir program gerçekleştirmiştik. Evet. E, sizi bir tanıyalım. E, ben demin de dinleyicilerimize bahsettim. Evet. E, hem dünkü eylemle ilgili, e, hem 13 Şubat'taki evet. çağrı ile ilgili, hem de onun öncesinde e, eğitimdeki güncel e, meseleler neler e, neler oluyor, neler bitiyor onun üzerine konuşmak istiyoruz bugün sizinle. Evet. Buyurun. Hüseyin Oso, eğitim sen üşeniyoruz şu ve Kısaca bunu ifade ediyorum. Ben de meslek öğretmeniyim. E, şimdi. E, ben davetiniz için teşekkür ederim. Eğitim öğretim ikinci dönemine başladık bugün itibariyle biraz eğitim öğretim sorunlarıyla başlayalım isterseniz daha sonra şura ve 10 Şubat'ta ilişkin görüşmeleri iddia ederiz bugün eğitim öğretim dönemine başlandı. Yani var olan sorunlara tabii ki devam ediyorum. Bu arada işte bir 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti. Ancak bu yapılan atamalar ne ihtiyaca cevap verebilmek yerine de atamaz, atanamamış öğretmenlerimizin e, talebine karşılık gelmektedir. Okullarımızın önemli bir kısmında büyük bir çoğunluğunda e, ücretli öğretmenlerimiz bulunmaktadır. İşte bakanlığın yapmış olduğu açıklama. 120-130 bin civarında öğretmen ihtiyacı olduğu ifade etti. Aslında biz de tatil döneminde çocuk çalışmaları birimi olarak okullara bazı ziyaretler gerçekleştirdik. Orada da şöyle bir gerçeklik var. Yani İstanbul'da ziyaret ettiğimiz ve rastlantısal olarak ziyaret ettiğimiz okullarda aslında birçok müdür. Yani Haziran'daki müdür seçimlerinden okullardaki işte oylarla ve işte ilçenin kararıyla gerçekleşen müdür atamaları maalesef birçok okulda ancak Aralık sonu Ocak başında gerçekleşmiş ve birçok e, müdür de e, ikinci dönem itibariyle görevine başlayabilecek. Evet. E, şimdi bir Onu da aslında ok tabii e, iyi hatırlatıyoruz bir vurgu yapmak lazım. Bu dönem itibariyle işte yeni atanan okul müdürleriyle göreve başladı. Bunlar aslında için yapılan gelmiş değiller. Tamamen e, var olan işte e, AKP yakınlığıyla bilinen eğitim bir sen referansıyla e, ve AKP yakın olmakla e, atanmış olan idarecilerdir ve bunlar da e, okullarda ne yazık ki işte idarenin siyasi e, e, ve siyasi politikalar çerçevesinde faaliyet yürütmeye başladılar. E, bu bunların e, işte okullarımızın büyük bir çoğunluğunda bu değişim gerçekleşti. E, müdür yardımcılarında da benzer atamalar gerçekleşti. Yani yaklaşık yüz bine yakın bir e, okul müdürü ve müdür yardımcı yardımcısı. yardımcısı Değişti ve değişikliklerin tamamı e, eğitim bir sen referansı ve AKP'li olmakla e, atanmış e, müdür ve müdür yardımcıları. Dolayısıyla bu öncedeki dönem içerisinde okulların da işte AKP'nin mahne teşkilatı gibi faaliyet yürütmesi gibi kaydı da var bizde. E, Bunu da ayrıca belirtmek lazım, belirtmek lazım. Yani bu gene e, atanan e, müdür ve müdür yardımcıları e, AKP'nin öteden beri sürdüre geldiği e, eğitimdeki gericileşmeyi, e, eğitimdeki muhafazakarlaşmayı e, daha çok hayata gösterecek gibi duruyorlar. E, zaten yani seçim süreciyle ilgili aslında hep hep tartışma oldu. E, ülke gündeminde de oldu. Biz de birkaç kere radyoda bunu da ele aldık. Ama diğer taraftan mesela okulları, öğretmenleri ve öğrencileri de düşündüğümüzde... E, Dönem ortasında zaten belli ki çok yanlış seçilmiş bir tarih ve e, yanlış planlanmış bir uygulama. Hani diğer yıllarda nasıl devam edecek bilmiyoruz. E, i̇lk deneme olduğu hani bir şekilde söylendi. Ardından evet. bu kadar sarkmanın sebebi buna bağlandı. E, ama hani dönem ortasında aslında okullar bir şekilde ilk dönemlerini genellikle işte vekil müdürlerle ya da emekliye ayrılmak Arası üzere olan başka müdürlerle olmadan idareci olmadan e, geçirdiler. E, yani bir bir dönemden bahsediyoruz. Birçok okulu biliyoruz bu şekilde devam eden ve aslında kararlar alınamadı okulda yapılması gereken iyileştirmeler yenilemeler yapılamadı ee, evet. okulda bir şekilde bir e, idari boşluk e, yaşandı evet. ve şimdi evet. hani dönem ortasında evet. da bunun hayata geçmesi aslında bir bir şekilde işlemeye başlayan e, belli yapıları da e, etkileyecek gibi duruyor evet. e, bilmiyoruz evet. tabii yani bunun halihazırda da zaten okulda idari anlamda işte tam oturmuş değil yani bunu böyle ara dönemde yapmış olması çok büyük mazurları var tabii eğitim yönetimi e, önemli eğitim öğretim önemli oranda kuşattı bu atamalar. Ee, yani okulun genel yapısı içinde hani okulda e, hep vurguladığımız işte daha katılımcı, daha demokratik bir atmosferin evet. yaratılması için de e, hani her her açıdan aslında bu evet. müdür atamalarının tarihi e, ve atanış evet. biçimi e, Epeyce e, maalesef hatalar içeriyor. Evet. evet bu şekilde gerçekleşmiş oldu evet bu bu şekilde ikinci döneme başladık işte bugün evet. pek çok öğrenci yine pek çok öğrenci öğretmen e, ve bir yandan da aslında veliler de pek etkileniyor okullara gittiler e, bir milli eğitim şurası vardı e, evet. bunu zaten sizinle konuşmuştuk aslında e, milli eğitim şurasının da belli amaçları vardı eğitim reformu girişimi de geçtiğimiz haftalarda yayınladığı bir raporla e, ki ona da Eğitim reformu girişiminin e, sayfasından ulaşılabilir. Ona dair bir durum değerlendirmesi yapmış. Maalesef aslında e, işte kalkınma planıyla e, eğitim şurasında konuşulanlar birbiriyle çok örtüşmeyen e, nitelikte. E, bir yandan da zaten eğitim şurası ile ilgili işte hani şeffaf, e, sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde işletilmesi ya da işletilemiyor olması konusunda... E, ...daha önce hem sizinle hem de eğitim reformu girişiminden evet. Alper Dinçer ile görüşmüştük. Ee, ama hani işte daha böyle işte düşünme algılama, problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve ulusal kültürü özümsemiş, paylaşımı ve iletişimi açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip diye devam eden ve aslında epice bir e, beklentiler içeren işte bireylerin yetiştirilmesi amaçlı bir kalkınma planı da bu şekilde geçiyor. Ama e, daha sonra baktığımızda maalesef hani Eğitim Şurası'nda bu konulara neredeyse e, çok az ya da hiç değinilmemiş olduğunu Görüyoruz Bir yandan evet. da aslında hani belki sizin de biraz sonra vurgulayacağınız gibi e, eğitim şurasının daha başka yansımaları olduğunu da söylüyorsunuz. Şimdi sizden biraz evet. bunları dinleyelim. Yani şura e, esasında işte bu, bu tip meclislerin toplanması önemlidir işte. Hı -hı. Hani e, eğitimin tarafları objektif bir şekilde bir şura yansımış olsaydı gerçekten e, eğitim sorunları var ve bu sorunların tersilip çözümletilmesi açısından önemli bir zengin olurdu. Ancak bu böyle olmadı. İşte 18. eğitim şurada olduğu gibi bu eğitim şurası da katılımcılara itibariyle demokratikti. bunları daha önce ifade etmiştik. Ve çıkan kararlar da tamamen eğitimin muhafazakarlaştırma, dindarlaştırma ve dindar bir nesil yetiştirme üzerine projelendirilmiş bir şuraydı. Şuraya katılımcıların işte önemli bir kısmı zaten AKP'ye yakın olduk. Veli'den, öğrenciden, ne kadar AKP'nin Dostun hareket eden kişilerden seçilmiştir. Ve sonuçta da böyle çırp işte Şura kararlarında adım adım hayata geçirildiğini de görüyoruz. Özellikle bu değerler eğitimiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet ve kimi vakıflar işte protokoller gerçekleştirdiler. Şurada önemli kararlar çıkmıştı onları yeniden de hatırlatmakta fayda var işte Üçüncü sınıfta din dersinin zorunlu hale getirilmesi kararı vardı. E, okul öncesinde değerler eğitiminin verilmesine dair bir karar vardı. E, ve yine Osmanlıca'nın e, işte liselerde seçmeli hale getirilmesiyle ilgili bir karar vardı. Okul güvenliği ile ilgili bir etmediğimiz işte özel güvenlikçilerin okula e, okulda görevlendirilmesi yine ilgili kararlar vardı. Ee, yine meslekler dersleriyle ilgili e, alkolü içeceklerle ilgili var e, olan şey dersin gibi hmm. kararlar vardı. Bu kararlara bakıldığında baştan sona işte e, muhafazakar bir eğitim esas alan, dinler bir eğitimi esas alan ve dinler bir mesleğe yetiştirmeyi esas alan e, kararlar. E, biz Hüseyin Bey araya girip... Araya girip şöyle bir ya, şey soracağım kusura ben, bakmayın. Ee, acaba hani bahsettiğiniz kararların hayata e, geçtiğine ilişkin hani gözlemlediğiniz size gelen e, böyle daha sorunuz? Değerler sorduğunuz... eğitimine Hı -hı. ilişkin mesela vakıflarla e, yapılan bu hizmet vakfına e, hizmet vakfı ve bir yapılan protokoller var ve orada işte bu değerler eğitimine dair alınmış olan çeşitli kararlar var. Yani bu da önündekilerin içerisinde okul öncesinde uzmanacağına dair e, bir işaret e, bunu pratik adımı atmış vaziyette e, ya yani bu daha tam program tam olarak elimize geçmiş değil ama işte daha çok çocukların o işte, okul öncesinde 4-6 yaş arası daha çok somut düşünebilen çocuklara yani vesaire gibi e, böyle e, gibi böyle e, çocukları ürkten korkutan konuların kapsamı alındığını biliyoruz. Ve bunun önümüzdeki süreç içerisinde program aslında netleşmesiyle birlikte biraz daha açığa çıkacaktır ama bu Şura'da alınan kararlar daha önce 18 Şura'da olduğu gibi fırsat bulundukça hayata geçirilecektir. Biraz toplumun nazlıyla da ilgili bu. Yani toplumsal muhalefet eğer güçlü olursa biraz atıyorlar ama işte toplumsal muhalefet gibi ise adımları teker teker atıyorlar. Biz de ee, bu nedenle yani bu işte dini eğitimin e, yaygınlaştırılmasına karşı ettiğimiz ortaya koymak, 19. Eğitim Şurası'ndaki kararların hayata geçmesini önlemek, e, bu son işte önceki uygulamalar ve bu son süreçte birlikte daha da açığa çıkan gelici eğitimin, e, gelici karşı bir barikat oluşturmak için e, 13 Şubat'ta İnştirak'ın eylemi yapacağız. Yine benzer bir eylem e, bu pazar günü gerçekleşmişti 8 Şubat'ta. Evet aslında dün Kadıköy'de. eğitim düzenli düzenleyicisi olduğu Büyük bir miting gerçekleşti. Orada da temel talep yine, e, eğitimde gericileşmeye karşılar. bilimsel ana dilinde eğitim ve demokratik bir yaşam e, talebiydi. E, Uluslararası düzeyde almış kararlar var. Ayın kararı var. İşte din dersinin zorlu olmaktan çıkılmasıyla ilgili. Ee, ama buna rağmen tam tersi yapıyor işte il dersi daha daha işte ilk okul döncü ikinci üçüncü sıfaya getirmeye çalışılıyor ee, eğitimci planmanda e, yani diye tek bu kararlara değil uygulamalara da bakıldığında e, belirli bir politika dahilinde e, geliştirilmeye çalışılıyor e, buna işte e, bugün e, Abdullah Gül bir yaslılarda e, büyük dalga mı diyor? Yani işin sadece iktidarın e, yönetsel bir faaliyeti olmadığına aynı zamanda belli bir ideoloji gerçekleştirmek için AKP iktidarını yaparak ifade ediyor. Belli bir ideoloji gerçekleştirmek için e, politikaya dahil olduğunu, siyaset yaptığını ifade ediyorlar. Tam da bu şekilde hayata geçiriyorlar. E, uzunmaya bakıldığında İmam Hatip, e, İmam Hatip sayıları son 10 yılda e, işte yüzyılda, e, öğrenci sayısı 10.000 bin'deyken bin, e, şimdi yaklaşık 700 800 bin öğrenci 400 405 45.000 patron İmam Hatip lisesi var şimdi bir o ortaokul var, ortaokullar. Eee okulların bir kısmında normal ortaokulların içerisinde imam sınıfları açıyorlar. Eee başöğretişi ilkokul 5. sınıf ha eee Evet aslında bunu da başka bir programımızda ele almıştık hani çocuğun psikolojisi açısından, çocuk gelişim açısından aslında bu çocukların başörtü kullanmasına izin verilme kararı hani bir yandan aslında ne kadar evet özgürlüklerle ilişkili olmakla birlikte aslında bir yandan evet. da çocuğun gelişimi anlamında ne kadar etkiliyor merak eden dinleyicilerimiz sözküçün arşivinden web sayfamızdan aslında bu programa da ulaşabilirler çünkü orada da İzmir'den bir grup evet. arkadaşın oldukça hani anlamlı bir değerlendirmesi vardı çocuk ergen evet. ruh sağlığı derneği'nin. Çünkü evet. orada da hani bir yandan bir özgürlükmüş gibi değerlendirilebilecekken aslında evet. yaş grubu çocuklarında evet. ne kadar uzun dönemli olumsuz etkilerinin de olabileceğini onlar ortaya koymuşlardı. Evet. Ee, yine benzer şekilde bu karma eğitimle ilgili ee, işte Şurada buna ilişkin ...tam bir karar çıkaramadılar... Ee, ...o bir de eğitimlerin üzerine... ...ancak e, bu da... ...şiilerin ortundan esasında kaldırılmış vaziyette ...bugün okullarımızın büyük çoğunluğunda... E, ...İmam Hatip e, okullarında... ...İmam Hatip orta okullarında ...İmam Hatip liselerinde esasında... ...karma eğitim ortundan kaldırılmış durumdadır... ...yani e, kız sınıfları var... ...erkek sınıfları var... ...ya da İmam Hatip liselerinde... ...işte sabahçılar kızlar oluyor... öğleden sonra erkekler geliyor... Yani adım adım bu dini referanslarla eğitim yeniden şekillendiriliyor. Ee, bunun Buna bir şekilde aslında bir bütün toplumsal muhalefeti yükseltmek gerekiyor. Bu 13 Şubat'taki eylem sadece öğretmenlerin e, yaptığı, yapacağı bir eylem olmayacak. Aynı zamanda velilerimizin de, öğrencilerimizin de dahil olduğu boykotta dahil olduğu bir eylem, e, bir toplumsal muhalefeti yükseltebilmek için... E, daha sonra süreçlerde yine hep farklı etkinlik süreci daha da geliştirmeyi bir perspektif olarak önümüze koymuş vaziyetteyiz. Önemli bir mesele eğitim adım adım adım adım ne yazık ki dinselleştiriliyor. Bu üzerinden topluma şekil verilmeye çalışılıyor. Sadece bu da değil. Eğitim de piyasalaştırılıyor. Yani bugün dershaneler hesapta kalktı. Önümüzdeki şimdiden çocuklarımızın büyük bir kısmı, üniversiteye dair daha sonra çocuklarımızın büyük bir kısmı e, bulundukları okullarda, iyi okullarda işte e, dershaneye dönüştürülmüş liselere kayıt almaya çalışıyorlar. Hı hı. Sözde işte eğitim, dershaneler kalktı, maliyetler düştü ama tam tersine öğrenciler özel okula teşvik ediliyor. Özel okula çocukların gidebilmesi için e, 2500'e 5000 TL arasında bir Evet, para aktarımı yapıyor. Yani eğitim sadece muhafazakarlaşılmıyor. Aynı zamanda piyasaya açılıyor. Paralı hale geliyor. İşte gelir düzeyi yüksek olan çocuklar kolejlere gidecekler ya da dershaneden dönüşmüş okullara liselere gidecekler. Gelir düzeyi düşük olan çocuklar da ya İmam gitmek zorunda kalacaklar ya da meslek liselerine gitmek zorunda kalacaklar. Şeyden Anadolu liseleri ya da akademi liseleri de o zaman kalkmış olacak. Bu uygulanan parçalara nedeniyle. E, Böyle şey, bir durum var. Evet bu e, liselerin dönüşmesi aslında söz küçüğünün kendi içinde de bir şekilde konuşulmuştu. E, ekipten bir arkadaşımız bize bununla ilgili bir haber göndermişti. Yani bu konuyu da ele alabiliriz programda demişti. E, o konuyu birazcık daha açabilir misiniz? E, çünkü yani bu da çok önemli bir konu. Çünkü aslında biliyoruz ki dershaneler ya da işte bir şekilde dershane desteği e, aslında ortadan kalkmayacak. Sadece şekil değiştirerek devam edecek. Yani ya birazcık daha belki... Evet. Hani, dersanelerin adı lise olacak adı, kolej olacak, özel okul olacak. Ee, önümüzdeki yıl e, bu büyük dersanelerin büyük çoğunluğu zaten değişimden onun alt oluşmuş vaziyetteler. Ee, yani çocuklar işte e, var olan dersaneler ya e, sizin sınıf e, öğrencisini e, Anadolu Lisesi'ni hazırlayan liseye dönüşmüş vaziyette, ortokla dönüşmüş vaziyette ya da e, liseye, özel koleje dönüşmüş vaziyette. Yani buradan okul dönüşümlerine tabii ki bakmak gerekiyor. Önemli e, bu eğitim piyasalaştırmasının önemli bir aracı ve dinselleştirilmesinin önemli bir aracı konumunda e, liseler geçen yıl e, akademi lisesine görüştü. Var olan genel liseler. Bir kısmı akademi lisesi oldu. Bir kısmı imam bir, bir kısmı meslek lisesi oldu. E, ve işte bu e, dönüşmesine paralel. bir de dershanelerin işte önümüzdeki dönem itibariyle e, dönüşmesi söz konusu. Dershaneler önümüzdeki dönem olmayacak. Ama şimdi bu seçmeli sistem, eleme sistemi devam ediyor. Aynen yine özel sınavdan, üniversite sınavdan üniversite sınavda, gibi var. Dolayısıyla sistem şimdi bayatıyor öğrenciye. E, eğer üniversite şansın varsa diyor, işte özel okoy e, ya da dershaneden dönüşen, dershaneden dönüşen koleje git. Üniversite şansın yoksa, gelir düzeyine değilse meslek lisesine git veya imam İmam git. E, bu şekilde e, bir üstü durum söz konusu e, ve öğrencilerde de bu yıl itibariyle önümüzdeki yıl bu çoksa e, iyi bir şekilde hissedilecektir. Önümüzdeki yıl Anadolu liselerinde 12. sınıf ortadan kalkmış olacak Anadolu liselerinin iyi liselerinin büyük Öğrencileri şimdiden önümüzdeki yıl Buğdu El dönüşen okullara kayıt aldırmaya başladılar. Ee, bu da şeyden aslında devlet okullarının ortadan kalkması demektir. Kamba evet. okullarının ortadan kalkması demektir. Eğitimin paralı hale gelmesi demektir. Bu da eğitimde diğer önemli bir sorun olarak karşımıza duruyor. Ne aslında yani ne aslında konuyu ne tarafından ele alsak zaten oldukça sıkıntılı. Bir yandan da eğitimde fırsat eşitliğinin e, her defasında altını çizerken aslında her defasında yine... Ee, çok ciddi bir fırsat eşitsizliğine yol açılabilecek Yapalım, ee, yeni düzenlemeler geliyor. Evet. Ee, diğer taraftan evet. aslında hani bütün çok bütüncül bir değişikliğe ihtiyaç varken bu sınav ve üniversiteye geçiş veya işte orta öğretimden e, işte liseye geçiş e, yapısında evet. e, bir yandan işte sürekli sadece şekil değiştiren e, ama aslında yapısal olarak ortadan kaybolmayan sistemlerden bahsediyoruz. Evet. İşte dershane bunlardan biri. Belki işte daha 15-20 yıl önce çok daha farklı bir yapıdaydı. İşte ee, işte belki en hani yoğun dönemini şu geçtiğimiz 10 yıl içinde yaşadık. Çünkü hani gayet meşru ve artık hani neredeyse son sınıf öğrencilerin okula gelmeyip ki hani uygulamada bunun böyle olduğunu da biliyoruz. Ee, okula gelmeyip tamamen dershaneye yoğunluk verdikleri bir yapıdaydı ki hani okul bir şekilde hala okul aktif olmaya çalışıyordu ama şimdi söylediğiniz örneklerle gerçekten herhalde birçok okulun Fiyeden, evet. son sınıfı yani tamamen ortadan kalkmış olacak. Eğitimsel olarak e, dershanelerin kaldırılmasını doğru buluyoruz. Yani dershane e, dershane öğrenci öğret, öğrenci pedagojik e, hem ekonomik anlamda hem de eğitimin pedagojisi açısından çok sağlıklı değil. Ancak şöyle bir durum var yani onun ortadan kalkabilmesi için yolu e, yasa çıkarıp yasaklamak değil var olan eleme sistemiyle ortadan kaldırmak gerekiyor. Hı hı. Sınav sistemini ortadan kaldırmak gerekiyor. Üniversite öğrenci alırken değerlendirme sisteminde değiştirmek gerekiyor bunları değiştirmeden. Sadece işte dershaneyi kaldırıyorum derseniz işte dershaneden bozma liseler ortaya çıkıyor. İşte önümüzdeki bu ders, e, liseye dönüşecek olan dershanelerin eğitim programına bakıldığında e, görüntüdeki eğitim programı lise müfredatı ama gidip e, Sohbet ettiğinizde, konuştuğunuzda size söylenen şey şu. Biz burada yine dershane eğitime devam edeceğiz. Ee, diğer işte öğrencinin sınavda öğrenciyi çok ilgilendirmeyen dersleri ancak müfredatta olan dersleri sadece göstermek olarak vereceğiz. Biz yine dershane yapacağız diyorlar. Ee, dolayısıyla yani bu öğrencinin işte gelip, gelip lisede alması gereken işte müzik, beden eğitimi felsefe gibi derslerinde e, fiilen istenmemesine. Hem de sonucunu doğuruyor ve e, işte tamam aslında dershaneciliğin özel okul adımlarının saatinde e, tekrar devam anlamına gelmektedir. E, hem mali açıdan ciddi kılfetleri yaratılmaktadır hem de ekibinin itibariyle ee, Hüseyin Bey, e, yine programımızın sonuna geldik. Bütün verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkürler. E, herhalde yine yakın zamanda sizi programımızda konuk edip... E, ...yine eğitimdeki e, güncel duruma ilişkin bir e, değerlendirme yapmanızı rica ederiz. Ama yani programı kapatmadan ben şunu söylemek istiyorum. Hani biz hep daha böyle belki e, yapılar üzerinden konuşuyoruz ama... ...günün sonunda aslında e, bunun çocuklarda yansıması çok ciddi bir e, kaygı ortamı. Çünkü yani önümüzdeki sene ne olacağını bilmiyor. Ee, evet. Geçen evet. sefer de dile getirdik. Ee, bir yandan aileler böyle dershaneler önümüzdeki sene kapanacağı için çocuklarını bu yıldan daha erken dershaneye yazdırma eğilimi içinde oluyorlar. Evet. Ee, ve aslında evet. hani çocuklar belki de en keyifli geçirmeleri gereken zamanlarını e, çok ciddi bir evet. efor evet. ve zamanlarını dershaneye harcayarak e, bir yandan işte gündemi evet. takip edip e, dershanelerin ve işte eğitim sisteminin durumunun ne olacağı konusunda merak ve kaygı duyarak geçiriyorlar. E, evet. Hani. Gerçekten biraz da çocukları önceliğe koyarak, önce çocukların e, yararını ve önceliğini gözeterek e, tüm bu kararların alınmasını e, istiyor ve talep ediyoruz diyerek ben programımızı bitireyim. Evet, ben Ağzınıza sağlık. Edin. Ben de son bir çağrıyla bitireyim. Lütfen buyurun. 13 Şubat'ta e, eğitim tekrar etmekte fayda var. Dinselleştirilmesine karşı daiklimsel ana dildi eğitim ve demokratik bir yaşam için. Biz eğitimciler olarak iş bırakıyoruz aynı gün Alemdor bitirdi diğer işte bu kesimlerde boykot yaparak bu sürece destek olacaklar. Ben bütün belirlerimize ve öğrencilerimize burada 13 Aralık'ta bize destek olmaya davet ediyorum. Biz 13 aralıkta 13 Şubat. daha nitelikli 13 Şubat'ta para 13 Şubat'ta. Daha bir eğitim için, layık bilimsel, ana dilimde bir eğitim için iş bırakacağız, işe geçmeyeceğiz. Onu duymuş olalım. Teşekkür ederim. Tabii. Biz teşekkür ederiz. Biz Söz küçüm programının daha sonuna geldik. E, tüm öğrencilere ve öğretmenlere hakların hayata geçtiği eğitim ortamlarında e, gerçekleşecek bir eğitim öğretim dönemi dileyerek programımızı bitirelim. E, i̇yi haftalar, haftaya görüşmek üzere. Küçüğün Bir Çocuk Hakları Programı Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu. Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sesin Okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.